Euzubillahimineşşeytanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahmanirrahim, <Sessizlik> ve Selamünaleyküm. <Sessizlik> ve salamu ve aleyh Şimdi Allah Azze ve nasip ederse inşallah bugün yeni bir Risaleye başlayacağız. Risalemizin adı وَمُقَسْوَةِ الْقَالْبِ Kalp katılığının yerilmesi وَالْحَافِزِ اِبْرَجَبِ الْحَنْبَلِ İbn-i Racab-ül Hanbeli'nin Şimdi Risale'imize başlamadan önce, önce Kitab-ı Müellik'i tanıyalım. Değil mi? İbn-i racab Hanbeli kimdir? Öncelikle onu tanıyalım. İbn-i racab Hanbeli'nin ismini söylüyorum, tam ismini Zeynuddin, Cemaluddin, Ebu'l-Faraj, Abdurrahman, Ahmed İbn-i Rajab, Abdurrahman, El-Bavdadi, El-Hambedi, sonra i Bu, alimin tam ismini, yani orijinal ismini söylemiş oldum.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 Sonra i̇bn Recep oradan, zaten Filistin yakın olması hesabıyla Kudüs'e geçmiş. Mesela Kudüs'teki âlimlerden dersler almış. Daha sonra oradan hacca, yani haç farizasını yerine getirmek için ergenlik döneminden sonra hacca gitmiş. Tabi biliyorsunuz eski âlimler hacca giderken, özellikle ilim talebeleri, şimdiki gibi sadece haç yapma veya da umre yapma niyetiyle gitmiyorlardı. Yani hem yol üzerindeki âlimlerden istifade etmek, hem icaza ulaştıkları zaman Mekken'in ve Medine'nin alimlerinden istifade edebilmek için bunu da bir vesile kılıyorlardı kendilerine. Hani nasıl ki şöyle söyleyelim. Derim ki bir adam hacca gitti, hem hac farizasını yerine getirdi, hem de bununla beraber çalıştı, para kazandı. Bu yasak bir şey mi? Bakar'ın Suresine Allah Azze ve Celle bununla ilgili ayet indirdi. Sizin üzerinize Rabbinizin fazlını aramakta bir sıkıntı yoktur. Diye. Yani hem haccınızı yapın, hem de hacc yaparken beraberinde ticaretinizi yapın. Bu hacın ihlasına zarar vermez. Eski alemlerde de demişler yani hac yaparken ticarete Allah izin vermişse eğer ilim talep etmeye hayda, hayda e, müsaade eder. Hem hac farizalarını yerine getirmişler. Hem de bununla beraber bunu bir şeyermesiyle çözüp eee bundan şey yapmışlar istifade etmişler. Tabii aslında günümüz yani ilim talebeleriyle ile alakalı bu zaten ciddi bir problem. Ciddi bir problem demiş olduğu şey değil. Yani zaten ilme mesela Araplardan müsaade ediyorum bir 20 sene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 Eski âlimler bütün vesileleri değerlendirmişler. Bir sefere dahi çıktıklarında yol üstünde hangi alim var? Yani önce onu hesap etmişler, ona bir uğray, Hani yanında bir iki gün dinlenirken belki bir küçük kisare de bitirir. Veya sorularımı sorarım. Mesela işte, hacca gidiyorum, kaç ay kalacağım, işte bir üç ay kalacağım. Mesela, o üç ay içerisinde şu kitabı mesela i̇bn Recep gibi yani, hani en azından bir Bukhari'nin sülasiyetini okurum, orada bir alimin yanında gibi bu şeydir. E şimdi bizim de aynı, hani hatırlarsanız geçen derslerimizde de söylemiştik, Aynı neticeye ulaşmak için aynı yolu izlemek lazım. Yani birilerinin kendinize örnek alıyorsa veya örnek aldığımız insanlarla aynı neticeye ulaşmak istiyorsa bizim üzerimize vacip olan nedir? Onların izlemiş olduğu yolu izlemek lazım ulaştıkları sonucu. İçin mesela sen tatile gidiyorsun. örnek veriyorum 10 gün. O günde başka bir hocanın bir şerhini dinleyebilirsin. Bir kitabı baştan sona mesela bitirebilirsin. Bir metni ezberleyebilirsin. Örnek veriyorum. Yani veya varsa bir hoca senin memleketinde gideceğin yerde küçük de olsa o tatil süresinde bitirebileceğin bir metni götürüp onunla beraber o metni okuyabilirsin gibi takip vesileleri değerlendirmek için. İbnü Recep şeyden döndükten sonra e, hac farizasını ifade edip orada bazı kitapları okuduktan sonra İbn Kayyim'in yanına geliyor. Yani asıl mesele zaten burada başlıyor. Ondan sonra da uzunca bir müddet hemen hemen İbn Kayyim el talebeleri yapmış oluyor. Tabii İbn Kayyim el talebeleri yaptığı zaman bu arada kime de talebelik yapmış oluyor otomotik olarak? İbn-i de talebelik yapmış oluyor. Sebep? Çünkü İbn-i zaten İbn-i ayrılmıyor. Yani İbn-i olduğu müddetçe İbn-i mutlaka ondan mülazamet ediyor, ondan kesinlikle ayrılmıyor. İşte İbn-i i̇bn Kesir'dir ve benzeri alimler İbn-i Kayyım'a öğrencilerler aslında. Fakat İbn-i öğrenci olmalarıyla beraber aynı zamanda bunlar İbn-i öğrenci olmuşlar. Fakat şunu söyleyebiliriz, İbn-i Recep İbn-i Şeyhülislam İbn-i öğrencilik hakkı olarak diğer öğrencilerin yaptığını yapamamış. Yani gerçi şöyle bir şey var, yani onu net söyleyeyim. Mesela birçok insan İbn-i Teymiye'ye öğrencilik yapmış. Kim ise İbn-i gibi, İbn-i Kesil gibi, İbn-i receb Hanbeli gibi, İbn-i Abdülhadi gibi mesela. Bunların içerisinde İbn-i Teymiye'nin hakkını veren iki tane öğrenci var. Birincisi, İbn-i zaten hiç tartışılmaz. İkincisi ise, İbni Abdülhadi, özellikle Şeyhülislam Müteemiye reddiye yazanlara o da reddiye yazmış. Yani müellifat yönünde İbnü't-Teymiyye'yi savunduğu kitaplar yazmış. Fakat mesela iyi kısıra e baktığımız zaman İbnü't-Teymiyye ismini vermemek için çok uğraşıyor. Yani tefsirinde yazdığı belki hemen hemen söyle, hepsi ondan alınmadır. Fakat şey yapmamış. Yani bunu tasrih etmiyor. Açıkça bunu söylemiyor. Hakeza İbn Recep de böyle. Hatta o kadar ki bazıları mesela şunu bile iddia etmişler. İbn Recep İbnü Teymiyye'yi tekfir ediyor diye. Böyle bir iddiada da bulunanlar olmuş. Fakat biraz sonra sayacağım kitapların arasında İbn-i Receb'in tabakat kitabı var. Tabakat kitabı biliyorsunuz bizim biyografi dediğimiz teraccüm kitabı, rical kitabı, tabakat kitabı Arapça'da denilen bizdeki biyografi kitabı yani alimlerin biyografilerini ele alan kitaplar. i̇bn Receb'e de ait böyle bir kitap var. Orada İbn-i Teymiye'yi çok fazla övüyor Yani onun şeyh İslam olduğunu, çok büyük bir alim olduğunu, üccet olduğunu vesaire söylüyor. Hani o da olmasa yani o övgüleri de yazmamış olsa belki birileri İbn Râcim'in İbn Temyeyi teklif ettiğine kanat getirecektler. Onun için bunlar hocanın hakkını vermemişler açıkçası. Çünkü şunu hiç unutmamak lazım. Yani bir hoca için Allah Azze ve Celle'nin vereceği en büyük nimet onun ilmini yayan talebelere sahip olmasıdır. Çünkü hocalar genelde üç kısım oluyor. Öğrencisi olan, yani ilim için çalışma yapan hocaları söyledi. Birinci kısım öğrencileri ve fasıl olan hocalar. Yani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 Geter bir şey adamın hani, insanlar anlamasın, yani dinleyen bu adam bir şey bilmiyor desin e, diye. Hani insan canlı kulak verdiği zaman, adam hazine gibi. Ama kayıtlarına kulak verdiği zaman hiçbir şey anlamaz zaten mümkün değil. E şimdi bu, öğrencileri pasif olan, onun ilminin hakkını vermeyen öğrenciler sınıfına giriyor diyelim. Belki kötü değiller ama pasif olan insanlar. Onun için i̇bn Recep de artık hangi sınıfa gider bilmiyorum e Fakat kendi şeyhiflerinin ilmini gerek İbn-i Kayıman olsun, gerek İbn-i Temliyyen olsun, çok ciddi anlamda şey yapmamış, sahip çıkmamış. Ve dediğim gibi zaten vefat tarihini söyledik, 795-1393 tarihlerinde de vefat etmiş. Meşhur kitaplarını söyleyeyim ben İbn-i İçinizden kitaplarını bilen var mı? İbn-i kitaplarından haberdar mı Camii Cami ulûmü ve hikem. Bu ne kitabı? Hadis kitabı. Değil mi? İbn-i İmam Nevevî'nin 40 hadisine bazı eklemelerde de bulunuyor. Ee, İmam Nehevi'nin Kıd hadisini şerh etmiş ve Kıd hadisin en derin ve en geniş şaplı şerhi de cami el gulûm el diyebiliriz. Zaten bu kitaba bakan bir adam, hadislerin şerhine bakan bir insan, İbn in i çok geniş bir âlim olduğunu hemen anlar. Yani hadis konusunda, fıkıh konusunda, zürüt konusunda, takva konusunda çok geniş bir ilme sahip olduğunu hemen insan idrak edebiliyor. İkinci kitabı çok meşhur olan evet. Fethülbari değil mi? Fetül Bâlesi İbn Râcib'in Bukhari'nin şerkedir. kitabına kitabından kadar e, ulaşmış İbn Râcibül Ondan sonra vefat etmiş yani tamamlayamamış ve tamamlamış olsaydı, Hafız İbn Hacer'in Fetül çok çok daha kaliteli, çok çok daha geniş bir eser olurdu. Zaten Cenâiz kitabına kadar insan göz attığı zaman bazı baklar eksik olmakla e, beraber. E, ben normalde bu kitaptan hani çok fazla içeriğinden haberdar değilim. Allah Azze ve Celle işte bu ikinci sefer cezaevinde okumayı nasip etti. Yani e, kitap gerçekten çok derin bir kitap. Böyle seleften ondan sonra nakiller e, vesaire rivayetler yani فَلْفِ الْبَارِي'den çok çok daha kaliteli, çok çok daha geniş şartlı bir kitap. Ama dediğim gibi maalesef cenayiz babında son bulmuş e, kitap. Üçüncü kitabı şerh Hocam Câmih-i Tirmizi'nin Tirmizi e, şeyini şart etmiş. Bu 20 cilt olduğu düşünülüyor e, bu, yaklaşık. Fakat bu kitap bizim elimizde yok. Sadece bazı alimler, bazı kütüphanelerde ondan belli varakların, yani belli senfaların kaldığını söylüyor. Niye? Biliyorsunuz, Tatarlar İslam alemine girdikleri zaman İslam aleminin genel bütün kültürü o zaman Bağdat'taydı. Ve Tatarlar Bağdat'ı yerle bir ettiler. Ve şeyler diyor ki tarihçiler, Bağdat'ın nehri yani bir gün kırmızı akıyordu, bir gün siyah akıyordu. Yani o kadar çok insan öldürdüler ki Tatarlar orada ve o kadar çok kitabı şeye attılar ki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 Ali ibn-i Medini gibi, Bukhari'nin kocası, İmam Ahmet gibi, Darabh ibn gibi vesaire. Bunlardan bir tanesi de Tirmizi. Tirmizi, sünenin en sonunda iler diye bir bölüm açmış. Hadislerin ilerleriyle alakalı bir kısım anlatıyor. Hafız ibn de hadis ilminde çok derinleştiği için, iler ilminde de konuşan alimlerden bir tanesi. Ve bu kitabı şerketmişler, öyle bitirmiş. İki cilt halinde şu anda oldu zaten, mevcut yani bulunuyor bu kitap. Bir başta kitabı Tabakatul Hanabiler diye İbn e Yahya'nın bir kitabı var. Tabakat kitabı, Terajun kitabı, Recan kitabı dediğimiz kitaplar, bunlara ne kitabı diyoruz? Biyografi kitabı diyoruz. Tabakatul Hanabiler, Hanebiler, Hanefi, Hambeli alimlerini işte tabaka tabaka biyografilerini veren bir kitap. Tabi şimdi bir alim diyelim ki mesela şu anda yaşayan bir biyografi alimini düşünün. Mesela bir kitap yazacak oldu. Ne zamana kadarını yazabilir? Kendi yaşadığı döneme kadarını yazabilir diyor. Doğru mu? O vefat etti, öldü. Peki ondan sonra gelenler, işte bunun için tabakat kitaplarından sonradan gelene ek yapmışlar. Mesela İbn-i kendisi Hanbeli. istemiş ki Hanbeli alimlerinin kitaplarını yazsın. Mesela şimdi bakmış, İbn-i kitabı bir yerde son buluyor. Zeylu tabakatil hanabile diye, tabirin caizse kuluğû, yani taba tabakatil hanabilenin arkadan eki anlamında. O da gelmiş bir ek yazmış. Ondan sonra gelen de beraberinde bir ek yazmış vs. Herkes bu şekilde tamamlamaya çalışmış. Bir de böyle bir kitabı var. Bir de İbn-i bir küçük isareleri var. Yani çok önemli olan. Mecmu'atul-resail diye zaten bir kitap halinde 18 tanesi basılmış bunlardan. Bir de mesela bunun gibi zammu qasvetil kalp gibi. Zagğurabah hadisini şerh ettiği bir isaresi var. Yani Bede'l-İslamu gariben ve se'udu gariben hadisini şerh bir isaresi var. insan insanoğluna şeref ve makam sevgisi, iki tane aç kurtu kadar zarar vermez hadisiyle alakalı mesela yazmış olduğu bir şeyleri var. Kıyamet gününün korku sahnele alakalı yazmış olduğu küçük şeyleri var. Gene bunların şeyle alakalı. Ahlak, tesfiyat kalbin incelten şeylerle alakalı. Bunlarla beraber ise fadlu ilmi selefe ala ilmi halef diye selefin ilminin halefin ilmine fazileti diye ağaza yazmış olduğu bir risalesi var. İmkanınız olursa bir talebe olaraktan bu risalelerin şehrleri de var, kendi yazdığı, başkalarının taklifettiği. Bunları bulursanız, bunları alıp uktina ederseniz, size faydalı olacak olan risaleler bunlar. Tabiri caizse biliyorsunuz, bazı âlimler sadece yazıp konusunda ustadır, uzmandır. Ama bazı âlimler vardır, hem yazıp konusunda hem vaaz konusunda uzmandır. Yani toplumun sıkıntılarını tespit eder ve o sıkıntılara yönelik ilaçlar sunar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 Buraya kadar soru sormak isteyen var mı? Birazcık da ilgili söyleyeceklerim. Bunlar soru sormak isteyen varsa, buraya ne ilgili yoksa devam edeceğim şu an. Buyurun. Bu nerede doğmuş? Bağdat'ta. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu رَنْ مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ Kalp katılığının yenilmesi hakkında kitap. قَالَ الْاِمَامُ Al-ʿalāmatu, al-ḥāfizu, Zayn al-Dīn, İbn al-Shaykh, Abū al-ʿAbbās, ibn Rājāb, fāsḥ fi muddatihi, wa nafʿa bihi. Al-ʿalāmā, ḥāfiz, Zayn al-Dīn, ibn yaşadığı dönemi genişletsin ve onunla onu faydalandırsın dedi ki. Elhamdülillah. <gülüyor> Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Risaletun فِي نَمِّ قَسْوَةِ kalbi, Bu, kalp katılığı hakkında bir risaledir. وَذِكْرِ <gülüyor> أَسْبَابِهَا Ve kalp katılığının sebeplerini zikretmek hakkında bir risaledir. وَمَا تَزُولُ بِلِيلٍ Ve kalp katılığının kendisiyle giderileceği şeyler hakkında bir risaledir.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 İmam Buhari'de bu sünni Ravani'de Beşir'den rivayet edilmiş şu hadistir. Demin ya ila inne fi'l cesedi <gülüyor> buduvata iza salahat wa iza salahat salaha'l cesed kulluhu wa iza fesadet fesada'l cesed kulluhu. Bi qadadin kalbi'l et parçası vardır. O et parçası düzeltildiği zaman bütün kalp de beraberinde bütün bedenle beraberinde organlar da düzenilir. O kalp parçası fesat bulduğu zaman bütün hepsi de fesat.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 Zaten şeytanın da insanoğlundan istediği budur. Yani insanoğlunu yıldırmak, insanoğlunu bıktırmak ve insanoğlunun neticede kendini şeytanın vesveselerine teslim etmesidir. Bunu peygamberlere bile yapmıştır şeytan. Yani mesela e, Eyyub Aleyhisselam dua ederken Allah Azze ve Celle nasıl dua ediyor? E, İnni şeytanu مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُسْبٍ وَعَزَادٍ Şüphesiz ki ya Rabbi dedi, Allah Azze ve Celle dua ederken şeytan bana yorgunluk ve azatla dokundu. Ne demek yorgunluk bu azapla dokundu? Yani şeytan ne yapmış olabilir ki Eyüp aleyhisselamı yormuş olabilir? Aleyhisselam yani şimdi şeytanın şöyle bir yetkisi var mı? Gelip bana böyle eziyet verebilir mi? Azap edebilir mi bana? Edemez. Allah Azze ve ona öyle bir yetki vermemiş. Yani gelip bana bedeni olaraktan azap edecek hali yok. Veya bana elini sürüp beni yorgunlaştır. Yorgun düşürebilir mi? şeytanı? böyle bir yetkisi de yok. insan İnsanoğlunun üzerinde. Ama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 sürekli insanlara kötü amelleri anlatırlar. İşte hırsızlık kötüdür, namaz iyidir, işte zina kötüdür, işte oruç iyidir falan ama bir şey değişmez toplumda. Sebep? Çünkü kalp meseledir. Yani kalp düzelmedikten sonra sen karşı tarafa bunun hepsinin bilgisini de versen, bunun ortamını da sağlasan beraber de adamın kalbinde bir problem varsa adam yine o senin haramdır dediğin işlere düşecek. Bunu anlayan asıl terbiyeciler, işin öbür tarafını bir kenara bırakmışlar, önce neyle uğraşmışlar? Kalp.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 Kendi hallerini düzelsinler. Hatta bakın, şunu bırakın. Allah bize bizim imtihanlarımızı göstermekle de yetinliyor. Bizden önceki milletlerin de imtihanlarını bize anlatıyor. Yani sebep, insanlar ona baksınlar, bu imtihanlardan ölü alsınlar diye. Fakat En'am suresinde Allah Azze ve şöyle diyor, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَّمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالدَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ Kasan olsun ki ey Muhammed,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 Umdu ki, hani umulur ki buna bakıp Allah'la boyun eğenler, Allah Azze ve Celle'ye karşı kulluk içerisine döndürler, tadarlu içerisine giderler. Tadarlu kalbin amelidir. Yani insanın kalbin Allah'ın azameti ve büyüklüğü karşısında küçülmesi, insanın kendini Allah Azze ve Celle'ye karşı kul olarak da hissetmesidir. Bakın bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? Tala ula izja hum ve sunat Hani keşke onlara şeyimiz geldiğinde.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 Fakat, ya aynıysam veya Allah muhafaza gün geçtikçe daha kötüye gidiyorsam, yani Allah beni eğitmek için bir şeyler yapmasına rağmen ben gün geçtikçe daha kötüye gidiyorsam, demek ki benim kalbimde katılık var demektir. Ve bu kalp katılığı da Allah yani anlamına engeller demektir. Mesela buna güzel bir örnek verelim mi size? Sahabenin bu savaşında başlarına gelen musibeti düşünün. Sahabenin bu savaşında başlarına gelen musibeti düşünün,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 onlar Allah'a verdikleri sözü bozduklarından dolayı, Müslümanlara verdikleri sözü bozduklarından dolayı, Peygamberlerine verdikleri sözü bozduklarından dolayı, sözlerin hepsini kalsar. فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيْتَاهَمْ Sözlerini bozduklarından dolayı لَعَنَّاهُمْ <m. sous> Biz onlara l'anet ettik وَجَعَلْنَا <m>. قُلُوبَهُمْ Ve onların nee kalplerini katılaştırdı. Şimdi buraya kadar ne anlıyoruz ayetten? İnsanın sözünün adamı olmaması, İnsanın Allah tarafından kalbinin katılaşmasının sebeplerinden bir tanesidir. Tamam. Peki kalbi katılaştıktan sonra insan ne yapar? Bakın ayet üç tane şey sayıyor. Yüharifun el-kelime al-mawadagi. Allah zevajenin kelimelerini tahsil ederler. Başka? Yüharifun el-kelime al-mawadagi. Vansu haddem vansu haddem mima zukirubil. Kendilerine verilen öğütü unuttular. Başka?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 ise de Allah azze ve celle'nin kelamını tahrif edeceksin. Başka ve nesu hazan mimma zikirubih. Allah'ın kendilerine hatırlattığı, onlara öğüt verdiği her şeyi unuturlar diyor Allah azze ve celle. Yani mesela Allah diyelim bize bir çok öğüt vermiş, birçok çok nasihatte bulunmuş. Hatırlamak istesen de sen onları Allah azze ve celle sana onları unutturuyor. Senin onları hatırlamana müsaade etmiyor. Mesela sen diyelim ki bir günah işliyorsun. Sonra diyorsun ya ben bunu biliyordum. O anda ben niye bunu düşünemedim vesaire sen düşünemedin de. Senin kalbın katı olduğundan dolayı alemlerin Rabbi olan Allah sana onu düşündürtmedi diye ve en kötüsü وَلَا تَزَارُوا تَطَّرِعُوا عَلٰى خَائِنَةٍ مُنْنُّٰهِ Sen sürekli onlardan hainlik görürsün. Yani sürekli bir hiyanet içerisinde. arkalarını döndükleri anlar. Müslümanlar onların ellerinden ve onların dillerinden emin değildir. Çünkü onların kalplerinde katılık vardır diyor. Allah Azze ve Celle. Mesela bak bu saydığımız şeyler, bunlar hepsi kalp katılığıyla alakalı olan yani, meseleler. Başka mesela kalp katılığıyla alakalı olan bir mesele Haş suresinde Allah azze diyor ki: "Vemâ ersennâ min qablike min rasûlin ve lâ nebîh illâ izâ temennâ alqa şeytânu fî ûnîyatihi feyansahu Allâhu mâ yulqî şeytânu thümme yahkûmu Allâhu feyansahu Allâhu mâ yulqî şeytânu Senden önce biz hiçbir peygamber veya göndermiş olmayalım ki mutlaka o bir şeyler yapmaya temenni ettiği zaman şeytan araya bir şeyler sıkıştırır. Yani mesela peygamber dediğin bir şeyler yapmak istiyor veya resul bir şeyler yapmak istiyor. Şeytan ne yapıyor? Araya bir şeyler sıştırıyor. Bak. Allah Teala diyor ki: "Feensa kullahu ma yuqiy şeytan." Allah şeytanın onlara yapmaya çalıştığı nefseder. Ortadan kaldırır. Yani şeytan peygambere din hususunda zarar veremez. Doğru mu? "Femeyy kimullahu ayati." Sonra Allah ayetlerini ikham eder. Yani peygamberlerin aklında, peygamberlerin kalbinde Allah Azze ve Celle şeylerini ihkam eder. ayetlerini ihkam eder. Peki sonra ne olur? Yani o şeytan arada attıkları direkt kaybolur gider mi? Yoksa onlar da birilerine zarar verir mi? Liyağha la ma yuqish şeytanu fitnatanil nazina fi qulubihim maradhu walqasiyya Ta ki Allah zavetle şeytan attığı ortaya ve o vesveseleri kalplerinde hastalık olanlar ve kalplerinde katılık olanlara fitne olsun diye atar. Yani mesela Peygamberler şeytanları saptırmak için bir işler beceriyorlar.